Zekat noktasında 80.18 gram altına olan bir kimsenin bugünkü meblağıyla e, atıyorum 7-8 dedi. Biz bunu 10 bin lira olarak kabul edelim. Ama 39 30 sığ yani büyükbaş hayvanda bu rakam aslında maddi olarak daha büyük bir rakamken 29 olunca vermiyor demişti. Evet. Buradaki e, tutarsızlık acaba adaletsizlikten mi yoksa adaletten mi? Onu bir öğrenelim sizden. E, şimdi zekat meselesi zaten ibadet değil mi? İbaha. Evet. Zekatı verin buyuruyor Cenab-ı Hak. Wa'tu'uz zeka, akimussaleh ve'tu'uz zeka. Kur'an-ı Kerim'de 30 küsür yerde namazla zekat birlikte zikredilmiş. Evet. Fakat ne kadar verilecek? Hangi maldan ne verilecek? Bunun miktarını tayin eden kim? Resulullah Aleyhisselam'dır. Yani bunlar hadis-i şeriflerde beyan edilmiş. Cenab-ı Hak sadece zekat verin buyurmuş ve kimlere verileceğini açıklamış. İn namaz sadakatu bil fıkarayi gibi. Değil mi? gibi. Evet. Uygulama hangi maldan ne miktar verileceği hadis-i şerifte geçiyor. Dolayısıyla bunlar ta değildir. E şöyle sual sorulabilir mi? Yani niçin iki tane secde ediliyor da üç değil? Yani. E, yahut e, öğle namazı niye dört olsun ki? Yani sekiz olsaydı veya üç olsa bir rekat kılsak olmaz mı? E, bunlar diyemiyoruz. Niye diyemiyoruz? Çünkü bunlar ibadet. Cenab-ı Hak nasıl vahyetmişse, Resulullah Aleyhisselam nasıl kılmışsa öyle kılınıyor. Sallu kemara eytumuni usalli. Peki e, tabüt noktasına girdik. Bir de akli yorum yapalım istersen. Tabii buyurun hocam. E, şimdi ben size desem ki, ya Furkan sana 29 tane inek veriyorum. Ne yaparsın bunu? Büyüteceğim. Büyük şehirde. Ne yapacaksın? Ya bu şehirde belki işime gelmez ama. Ne, ne yapayım? Köye taşınman lazım. Köye taşınırım yani. Taşındın. Peki bu hayvan doğumu olacak, yemi olacak, şu olacak, bu olacak. Bu bakımı kolay mı? Değil. E sonra gelin hanım buna razı olacak mı? Olmaz tabii. Köy kızı değil. Alışmamış. Ne yaparsın bu 29 hayvanı, ineği? Satayım Başına yani. bela. Hemen satmak istersin değil mi? Ha bir de olayı böyle düşünmek lazım. Yani bir adamın 30 tane ineği var. Ne güzel be. Şu kadar parası var mı diyoruz? Yoksa bu adam ne çekiyor? Meşakkatli önüne de bakmak lazım. Yani bir lazım. E, diyelim kurban bayramı öncesi bir ahura giriyoruz değil mi? Elbisenizle bir giriyorsunuz o elbiseyle artık O gün kullanılmıyor. Hemen gün kullanması çıkartmak Kullanması mümkün gerek. değil. Otomatikman çıkarıyorsunuz. E bu, peki bu insan günlerce, yıllarca bu hayvanlarla beraber o hayvanın altını temizleyecek değil mi? Evet. Bakımını yapacak, suyunu verecek, yemini verecek. Bunun kışı var, yazı var. E bunlar sıkıntı değil mi? Muhakkak. E dolayısıyla bunlar kıyas mal farık diyorlar. Yani bu iki şey arasında kıyas yapılamaz. Ama para... Yani bunu her türlü muhafaza edebilirsin. Şöyle de bakabiliriz hocam. Adam bunu nakde çevirdiği zaman vermek zorunda zaten. E, otomatikman verecek yani. ama. Hem daha fazlasını vermiş olacak. Hayvancılık kolay bir mesele değil. Yani olayı öyle düşünmek lazım. Mesela bir ara şöyle bir tartışma yapıldı. Ya adamın üç tane tırı var zekat vermiyor. Buna verdirelim. Şimdi hocaların bir kısmı versin Hı -hı. diyorlar. E, tır ne kadar eder diyelim? 1 trilyon esin eski parayla. Şimdi 1 evet. milyon esin. 3 e, tane tır olan adamın ne var? 3 trilyon parası var. Araba e, bununla çalıştığı için zekat verdirmiyoruz şimdilik. Fakat bir hesap yapalım bakayım. E, bu tır sahibi e, mecburen şoför çalıştırıyor değil mi? Evet. Maaş veriyor mu? Muhakkak. Veriyor. E, peki belki 2 tane Adam çalıştırıyor. Bu çalıştırdığı adamın çocukları yok mu? Var. Onları beslemiyor mu? Sigortası var. Yani biz sadece var. bak onun sigortasını yaptırıyor, tedavisi vesaire her şey sürüyor. Şimdi olaya sadece e, tır olarak, Direkt e, inek zaman olarak baktığınızda ya 1 3 trilyon, 1 10 bin lira diyebilirsiniz ama e, tır, tırı olan kardeşim bugün tır acaba nerede? Nerede kaza yaptı? Ne tür sıkıntıları var? Sonra sizin bu tır e, mutlaka bir arızalanacak. E, tekerler, lastikler değişecek. E, bakıma gidecek. E, ne oluyor? Şimdi bu tır sebebiyle belki onlarca insana iş veriyorsunuz. Olayın bir de bunu düşünmek lazım. Yani olay sadece falanca'nın tırı var, zekat vermiyor değil. Onun kamuoyuna ekonomiye kazandırdığı şey nedir? İktisadi açıdan ne getirmiş ne götürmüş bunlara da bakmak lazım. Özetle şunu diyoruz yani bu hadiseler zekat, namaz, oruç hı hı. E, ibadetle ilgilidir. Ancak Allah Resulü nasıl demişse nasıl yapmışsa ancak öyle yapılabilir.